Namazda tahiyyatta otururken ayak uçlarını kıbleye çevirmenin hükmü nedir? Yani namazda namazın farzlarından birisi, daha doğrusu namazın içindeki rükünlerden, ana undelerden, ana esaslardan birisi de secdedir. Secde yedi uzuv üzerine yapılır, bunlardan birisi de ayaklarımızdır. Dolayısıyla secdenin geçerlilik şartlarından birisi de namaz kılan kişinin ayak uçlarını kıbleye yöneltmesidir, yerden kaldırmamasıdır. Bu akında namaz kılan kardeşlerimiz buna da özellikle dikkat etmeleri gerekir.